Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ayet-i kürsünün anlamı. Ayet-i kürsi. Bu ayet-i keremede kürsü kelimesi geçişin için buna bu anlam isim veriliyor. Ayet-i kürsü Kur'an'da bulunan en büyük ayet-i kereme bu olmuş oluyor. Bunu okumanın tabi Hazretleri çok okumanın. Bir kimse sabahtan bunu okursa, akşamına kadar Allah'a koruması olacak rica yine Bir kimse yatarken -yata okursa bunu, sabah kadar yine koruması olmuş oluyor. İşte, işte bakalım şu anlamına, tabi kısa özet yapalım inşallah. Allahü la ilahe illa hu vel hayyul kayyum. Ayet-i Kerime Allah ise başlı Cercale başlıyor. Allahu diye başlıyor. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. Allah Dile ismi Celal deniyor buna. Her ismi anlamını içine toplamış oluyor. Bu. bu isim baştaki Elif alınsa, Hemze alınsa Lillahi kalıyor. Yine anlam bozulmuyor. Baştaki Hemze Lam alınsa Lehû kalıyor yine onun işindir anlamaya geliyor. Anlam bozulmuyor. Başta ki hemzene ikilem alınsın hu kalıyor, zamir oluyor ya anlam bozulmuyor. Böyle. Bu isim ismi has deniyor buna. Allah'ın zile cahalü özel ismi. Ne kadar kişiler bu tarif isim vermişler de bu isim veremiyor müşterere. Bu tarif kimse vermişler ona. Yani ilah, Tanrı, şunlar, Good Book mesela isim vermişler, çeşitli isimler. Fakat hiç bir müşrik tapındığı şeyine Allah'ın isim veremiyor. Bu isim Allah'ın özel bir isim. Elhamız'a has isim. La ilaha illahu. Ondan başka. İlah yoktur. Uluhiyet. Güç, kuvvet, sahibi yoktur böyle. Mevla birdir. Onun eşi, ortağı, dengi yoktur Mevlamız'da. Arapçada önce nefi geliyor, ispat geliyor. La ilahe illahu, Hu zamirdir. O anlamına geliyor. Kayıza Ancak Allah birdir, başıla yoktur. El Hayü, Allahcılığı Haydır. Hay, yani hayat sahibidir, diridir, Haydır. Hayat bir sırdır, hayat. Yani bugün hala bilim bunu sırrın çözemiyor hayatı. Hücre inceliyor, şunu mu bu inceliyor, bunu inceliyor. Ama hayatını alıp bilemiyorum, bulamıyorum. <gülüyor> Hayatta farklı hayatı var ama. Mesela bir hayatımız balık, onun da hayatı var. Ama hayat farklı ama balığın hayatı var. Biz suya girsek boğuluruz içinde. Balık, sana çıkıyor boğuluyor da böyle. tam tersin Ana karnında yavru, ana karnında. Hepimiz o şeyden geçti geçti yani. Ana karnında yavru, ki ceni deniyor buna, tutar fetüs deniyor buna. Ana karnın yavru, onun da hayatı var, o da canlı. Ama farklı bir hayat. Nasıl farklı hayat? Ana karnın yavru canlı, riske alıyor, ama ağzını almıyor riskine. Riske almıyor. Nasıl alıyor? E, ...gebek kordon öyle annesine bağlanıyor. Eşlenen bir, kılçantan bir doku, annenin dolaşım sistemi ona bağlıyor, bebek ona bağlanıyor. Yani. Annenin kanı ağzına gitmiyor, mideye gitmiyor. De bak, anak karnındaki yavru rızık alıyor, rızık alıyor, Ağız yolu almıyor, bu da midesine gitmiyor. Başta çalışmıyor. Doksal ne olur, Tuvalet bası gerekir orada berabirden. alıyor kandan, ama avciler sonunda aptılıyor orada berabirden. Demek ki hayat farklı hayatlara bu, hayatlar bu şekilde Bizim hayatımız ne yapıyor hayatımız? Önce bazı organlara bağlı hayatımız, bağlı Organlarımıza. Mesela bir kişi aslanıyor. işte tahlil yapılıyor, şu bu çekiliyor. Yani i̇şte böbreğe gitmiş oğlar. Eyvah, bitti hayatım bitti. Bak. İnsanın varak işte bu. Böbreğe gitti mi, eyvah hayatım bitti. E, kalbim büyümüş benim. Artık kalbim kapakları çalışmıyor. Şu çalışmıyor. Kalp gitti, hayat gitti böylece. Yani insan denen hayatı kişi dünyanın sevgili dünyanın başkanı da olsa ama bir organa gitti mi hayat gidiyor otomatik. Bir de melekler var. Onun hayatı bizim gibi organlara bağlı değil melekler. Onun hayatı rızkına bağlı meleklerle şey. İşte bir de Mevlana hayatı, Allah'ın hayatı Celle Cale'yi, hayatı zatından kendine Mevlamız'dan böyle. Böyle hayatı böylece. Ne kadar da canlı varsa her canlı Mevlamız'ın hay esmasına bağlıdır böylece. Hay esme isim buna bağlı her canlı şey buna bağlı. Yumurta mesela tavun altına yumurta konuyor, hadi makineye konuyor günümüzde yumurta konuyor. Ama ona Allah Hay esme ederse hayat yumurta değil bu şey böyle. El kayyumu kayyumiyet hem kendi zatıyla kaymış bir şey bağlı değil, hem de bütün alemler Velhamız'ın kayyum ismiyle ayakta duruyor. Yani her varlık Velhamız'a bu işe bağlı, bağımlı her varlık. Yani bütün alemleri denetleyen, üzerine hükümlü olan, egemen olan yani kayyum üretimleri. Hay ve kayyum isimleri. Bedir'de savaş başlamadan önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Secdeye kapandı Peygamberimiz Bedir'de. Daha sonra başlamaz önce. Düşman üç katı fazlaydı sayı olarak. Silah üstünlüğü vardı. Bileklendi düşmanlar. Zırhlı düşmanlar. Aleyhisselatü Peygamberimiz secdeye kapandı. Orada şöyle dua etti. Ya hay ya kayyum. Hep bunu secdeye var. Okun bir şey. Ya hay ya kayyum. Ya hay ya kayyum. Ya hay ya kayyum. Hep böyle. O kadar ki artık, Hazreti Bekir de baştan duruyor. Hazreti dayanmadı Hazreti Bekir. Ya Rasulallah ne olur? Üzmeyi bu kadar canlı diye yalvardık kaldırıyor muhtemelen. Şey. Ya Hay Ya Kayyum'a devam etti. Orada şey dedi böyle bir şey. Bir şey ulemaya göre de ismi azam deniyor ona. Şey. İkisinin herhangi şey. İsmi ismi azam. Şey. Ya Hay Ya Kayyum. Hay Hayat. Hayat buna bağlı. Kayyumiyet. Bir insanın yaşamı Allah'ın kayyum sıfatına bağlı mı? E kalbi çalıştıran kim? Damarda kanı dolaştıran kim? Hele beyindeki damarlar kıcaz. Yani kıl gibi damar. Kıl gibi damar. İçinden Kan beni gidecek. E bir damar tıkandı mı? O berkez öldü. <gülüyor> yani bir insanın yaşamı sadece Allah'a aittir Kayyumetine bağlı. Böyle şey. Çünkü bütün varlıkların bir hayatı, rızkı, her şeyleri mevlamımızın kayyumetine bağlı. Mevlamızın. Allah kana ya rızkı da, uçan kuş da. Meleklerin de bütün hepsinin de hayatı varlığı velamızın bu kayın sıfatına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Velamıza sine gelmiyor. Sine. Sine uykunun evveliyatı. Önceliği. Harfi uyku anlamına geliyor. Uyuklama dediğimiz böyle. Dalma hafif. Velanevim dem uykun ağrı. Uyku gelmemeli amca böyle. Mevlam. Hasta Musa sordular da, "Maşallah uyurum" derten de. Böylem böyle uyurdu, böyle uyurum Mevlam. Uyku insanlara, hayvanlara özel bir şey. Hayvan uyur hayvanlar. İnsanlar uyuyorlar. Dünyada cenneti yok yok cennette uyku yok cennette zaten. Melekler uyumazlar meleklerde. Tabii Mevlamıza uyku gelmez. Uyku nedir? Uyku, şuur kaybı aslında o anda. Yani şuur, bilinçsizlik, gaflet anlamına geliyor böylece. Haşa ki Mevlamız bir an, bir saniye haşa böyle bir dalma olsun, alem gitti. Yani çekim gücüyle gider, tek bir canlı kalmaz. Alemi tam böyle zapturab dini buraya böyle tam kontrol böyle. Ta Egemendik alemde böylece. Devamımızın kayın sıfatı mı böyle. Uyanık olmak, devam duranmak kontrol etme böylece. Bu ancak Allah özel bir öz sıfat ama Allah'ımız elbette. Çünkü biz insanlar bir şeyle meşgul iken öbür şeyi bakamaz böylece. Birine konuşurken beni yani, bakınız. yani insan denen varlık insanları var ki kişi kendine var diyor, Kişi kendine benim diyor. Ben. Yaparım diyor böyle şey. Bakın şu aciz mutlak aciz mutlak böyle şey. Ben. Bir insan bir yöne bakar başka yöne göremez ama. Aklına bir şey takar başka düşünemem. De yani i̇nsan bir şey yapar Öbür iş şey yapamaz ana böyle Yani Rabbimiz bileceği Allah Azze Bütün alemler, dünyadaki şanlı bütün insanlar böyle. Bütün insanların vücutimi, kontrolü, yaşamı, hayatı elinde böyle, böyle böyle. O balıklar ve ruhlar da, ruhlar, melekler de alemler o kontrol böylece. O için belamızı aşağı belir. Dalgınlık, yani uyku yok bu şekilde. Uyku olmasa insan yaşayamaz uyku olmaz adam. Bela görüyor, bizim işim. Bugün sabahda, benim mümkün sabahda bela görüyor. Uykunuzu siz rahatlama kılım evvel, sabahda kılıp uyku kılıp böylece. En güzel rahat dinlenme uyku herkesten başına gelebilir. İnsan bazen yatar, uyumak ister, ama kabaz bir şey takılır, bir sinir sistemi bozulur, uyuyamaz ki işte böyle. Yatağına sağ denir, denir can sıkır, gözünü kapar, sıkar gözünü, uyuyamaz böyle. böyle, böyle. Uyuyamaz ki elimizde değil bazen böyle, böyle. İnsan bazen ayakta uyur, o da elimizde değil böyle şey. Çünkü iki merkez var beynimizde, biri uykılığı temin ediyor, uykuyu. İkisi buna bastırıyor bela. Hangi üstüne gelirse kişi ona muhalefet eder. <gülüyor> <gülüyor> lehu maafil sumatemaafil ardhe, lehu lehu, onundur Allah'ın cenneti alıyor. onundur meleğimiz O yaratmıştır. On emrinde, on denetiminde. Ma. fi ma. Ma harfiyle bir de men vardır. Men akılsız sahibine kullanılır. Mesela men kim geldi? Men kale kimdi de bu şekilde? Ma ise hem akıllı hem akılsız. Canlı canlısı hep içine alıyor böyle şey. Burada ma geliyor. Lehu Allah'ındır Celle O'nundur onun emrinde, onun tasarrufunda, onun elginin altındadır böyle. Mâ fîs gökte ne varsa göklerde, ne varsa göklerde, yedikkat göklerde. Tabii galeşler var böyle, melektere var, felekter var. Ne var ama misiniz öyle? Havadaki gazlar var. Ne var göklerde hepsi Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun tasarrufunda. Meylamızın. Ve ma filerde yerde ne varsa, yerde ne varsa, yani bir tek zerre başı boş değil. Yani Ayet-i Kürsü'nün anlamı bakın çok. Lehu ma fissemavâti mafil fil erûl Lam lam tasis, tam tasip onundur, onu aittir, onun tasarrufun yönetimledir. Mafis, samavat, gökten ne varsa, ki gazlar mesela, oksijenler, kandoksitler, azot gazları nere varsa bak, böyle. onlar da başımız değil böyle, onlar da bir orana bağlar onlar böyle. Her şey onun tasarrufunda. Bir ayet-i gelme Yunus Suresi'nde şeyimi çektim, o terimler, belabiliyor, an rabbi kimsiz hazretin. Ve ma ya'zub an rabbike. Ve ya ya'zubu an rabbike. Rabbinden, burada rabbike, kes senin anlamı geliyor. Senin rabbinden. Tabi bu hitap orada, ence Rüşü Oğuz peygamberse, belabiliyor. Ya Habib Muhammed'im, sen rabbinden, mi zerre. Zerre miskali bir şey Allah ilminin dışından değildir. Allah'tan gizli değildir. Zerre miskali bir şey. Burada min var. Min tebziye anlamı geliyor. Zerre Arapça, kelime Arapça en küçük maddeye Araplar zerre derler. En küçük maddeye tabi eski çağlarda en küçük deyince, kimi karınca demiş, kimi toz demiş mesela böyle, o gün için. Bugün tabi en küçük madde atomlar. Yani her şeyin böyle temel yapıları madde aliminde bu, atomlar böyle çok. Nimsa terrettiğinin fil ve lafi sema'i fil erdi, yerde ve gökte böyle. Yerde, toprakta. Ne kadar demek ki zerre varsa zerre, atom varsa böyle. Şey. Allah'ın tam gözetiminde, denetim tasarru egemenliği altında baklatlar. Yani bir tek atom bir zerre başıma bir mutlak böyle. Başıma böyle. Mena min zalike onun daha küçükleri de o da Allah'ın denetiminde. Onun bilgisinde. Atomunda küçükleri. <gülüyor> Atomun küçüğü var mı? Var kim? Öyle bile böyle bile ya yani bundan 14 asır önce partiklerime geliyor. E i̇nsanlar bunlar bilmezken böyle bile bakınız. Yerde ve gökte ne kadar zerre altınlar varsa, elementler varsa, atomlar varsa bunların hepsi Allah'ın tam bilgisinde denetinin tasarrufunda yani bir atom kendim çatıya şekilde. açılıyor da patlayışla değiştiyimmez böylece. Şey. Yani böyle, esker mizahlık ki daha küçüğü de. Nedir bu da? Atomun tabi çekirdeği muhtemel. Yani. Atomun çekirdeği. Yani gerçekten düşünmiz tabi gerekiyor. Düşünede iler kudret uluhiyat. O zaman neden çıkıyor bunlar? Yani. Yerle gökler atomda oluş, atom oluşur, atomlardan böyle şey. O atomu yaratan atomunun de çekirdeği var. Mı? Çekirdeği var mı? böyle. Ne var çekirdeğinde? Dört var, proton var, elektron var. Dört var, proton var, elektron var mı? böyle. Çekirdeğine böyle şey bunlar böyle. Bunlar sayılabilir bunların böyle şey. Atom morsu bunlara böyle. Yine burada mimiz kaliger, geçiyor, zerre ağırlığı, değil mi? Atomunda ağırlığı var, var atomumuzdur. Atomumda ağırlığı var, bunlar. Ve da ekbere illaki tam bir bin. Ve bunların büyükleri de. Ne de bunlar tabi isimler evvelde. İsimler, dağlar, taşlar, insanlar, cisimler ve gökteki yıldızlar, güneşleşinler bunlar. İlla fi kitabim mübinn. Bunların her biri de kitabı yazılmış, kitabı mübinn yazılmış böyle. dedik tam bir cehim mahfus Yani ne kadar yer atomlar var. Yani bir atom kendinden başma dönüşemiyor. E günümüzde depremden mesela bahsediliyor tabi hemen bir sebep aranıyor. Yani ondan biliniyor. allah Teala Adem bağımlı yatışı zamanlar emin olunca önce, önce Cebrail aleyhisselama Ya Cebrail dünyaya git oran toprak al ondan bir insan yaratacak Mevla bir orada. Cebrail dünyaya geldi. Toprak olacak. Yer sordu. E, konuşur mu toprak? Gerçek konuşuyor muhtemelen efendim. Efe. Yani o altınmanın çekildiğinde ne mücehveler var onda efendim. Yani sordu ya cebail? Ne olacak bu toprak? Allah bunu atacak insan atacak Peki ne hoca sonra? Eğer itaat ederse geri cehennet olacak. Ebediyen. İnsan ederse cehennem yanacak. Toprak korktu. Titi de böyle. Depredip, deprem oluyor. Dünyada böyle. Cevahir, bana dokunma. Yakma beni cehennemde. Onla istediler Mevlamız'a. Cevahir Sen alacak oldu. Allah'a sığınıyorum. Gelece Bana dokunma dedi böyle. Cevahir Sen bırakmadı şimdi. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a bir şeye dokunamadı. Bakalım ne gitti. Cevce'ye kapandı. Allah'ım içerisinde her şey sana malum Allah'ım. E, toprak sana sığındı. Sana sığındı bir şeyle bana nasıl evlatayım ona? Mülkene geldi. İslam'ı alamadılar. Sıra Azale geldi. öyle Azale, git sen al bakalım. Dünyaya geldi. Tabi Azale çok hebekli. Onlara benzemiyor. Heybetli gayet. Toprak alacak. Toprak titredi. Azrail ne olur bana dokunma. Allah'a sığınıyorum. Yani Allah gönderdi ama. Yani Allah gönderdi. Dedi. İnşallah işleyen etmedi dedi bana. Toprak teslim oldu abi. Şimdi Azrail aldı tabii toprağa Mekke tayfa arasına götürdü. Oraya bıraktı onu. Vurdu ki Mevlam ya Azrail bu toprağı sen aldın. Onların canını sen açarsın buyurdu. Canını da açarsın, açarsın. Azam şimdi titrede şimdi. Ya Rabbi! Bu işinde Peygamber gelecek, evlere gelecek, Sıddı gelecek, salih gelecek, Aşklara gelecek. Onların canını ben alırsam, onlara bunu benden bilirler. Hele bunların yakınlar, çoğuşlukları e, bana beduva derler Ya Rabbi, lanet ederler bana bunlar. Ne olacak benim halim Ya Rabbi? Gördüm evlem üzülmesi Azza ile. Araya bir seyir koyuyorum. Araya bir seyir koyacağım. Onda ölümün seyir ölümü teminecekler. ölmüş, hasta mıydı? Kazan mı oldu? Ne oldu? Hemen nasıl oldu? Bevlağım? Hemen soru bu şekilde. Şimdi deprem konuştuğunda buraya gördüm. Günümüze hemen efendim işte bilim ne diyor bilim adamları. Eri bilim adamları ne diyecekler. Kimyatı dünyayı, kimyaposter adamlar. Dünya yer kabuğu yer kabuğunda altı erimiş madenler. Devamlı genişliyorlar hep, itiyorlar diye kabun alta Eğer dağal olmasın yer kabuğu çatlay gider. Dağlar baskı yapıyor. Yer kabuğu da şahtılmış. Nasıl ki dağlarda mağaralar, boşluklar mağaralarda aynı şekilde madde. Nasıl dağlarda, boşluk var, dağlarda böyle. Mağaralar var dağlarda. Aynı şey yer kabuğu bir yer kabuğu böyle. İşte boşluk var, şunda var, bunda var, fayatları var işte. Onu Allah öyle yaratmış ama. Yaratmış ama fayatı, başı boş mu? İstediği zaman bu devrilir mi? Yıkılır mı? çatlar mı? Harekete geçer mi? Hayır, hayır. Bak. Bakınız, bir tek zerre atom başıboş değil. Bir atom. Bir iki böyle şey. Bir atom başıboş değil. De başıboş böyle şey. Mevla dilediği an Mevla takdir ettiği zamanlar Mevla izin verdiği zaman ona göre olacak böyle şey. Yani deprem olurken de, kıyamet koparken de yine kontrol Allah evrinde. Başıboş değil böyle şey. Ev yıkılacak, kişi ölmeyecek ama ona göre yıkılacak. Çadır gibi olur böyle. Men zellezi yeşvev indi illa biizni. Şimdi Mevla buna soruyor. Men da. Kimdir o kimse? Yeşvev indi hü. Allah katında yani yara mahşe günde kim şefaat edebilir? Kim kimi kurtarabilir? Şefaat kurtarma. Günahkar anlığına göre. İlla bir izni var burada ama elhamdülillah Allah izniyle ama olacak böyle kalabilir. Bir peygamber bir peygamber isini kurtaramaz. Hazir bir bilal alıntı etere bu hadi sevindi muhteremler bir haber şey beri sevindi. Bari mi yaptı beri coştu. Sordu ya bilal niye sen bu kadar seviniyorsun? eğer şefaat pekme elinde olsaydı biz de mahşerde amca yolları var, day yolları var, akrabaları var, şunlara, bunlara var onlar ya Muhammed ya onu yalvarırken bir bir Habeşi klasına gelmezdi. Ama Allah şükür ki Allah'ın izni bağlamışlar. Yani bir evliya muhtemelen bir evliya, müşrik kamil böyle kendi kızını kurtaramaz, şefaat ile Allah izni vermezse, eşini kurtaramaz, Allah izni vermezse böyle şey. Ancak illa bir izni var. Yani şefaat var. Haklı şefaat vardır ama Allah izne bağlı geleceği alıyor böyle şey. Ya alem Allahuteala biliyor. Ne edeyim ve me İnsanın ne var? Arkada ne kaldı? Bunu Mevlam bile yoktur. Önümüzde neler var önümüzde? Neler var? Mesela kişi şu anda gençtir. Zindedir. Sağlığı yerindedir. Varlığı da vardır kişinin. Ama ileride ne olacak? Ne gelecek başına? Bunu yani biliyorum kişi demekler de Yaşlanacak, Allah'a hastalanacak, felç olacak, yatağa bağlanacak, altını pisleyecek, bakılmayacak itilip kakılacak. Bu dünya da bunun Yani bir kimse kadar servet sahibi bile olsa ne olursa olsun yani Mevlam dilerse kul aşağılanır. Kulu rezil olur mu? Yani konuşamazlar. Da, Her konuşamaz şey da. Efendim işte zenginler de varlığı var da tutlar bakışı kendisine. Bakışı iyi bakmıyor. Ama şikayet ki hakkını arayamadık. Konuşamaz bile böyle şey. Demek ki önümüzde neler var? Kader ne yazıldı? Mesela kişinin Emekli maaşı var, ona güveniyor. Ya yani başta gelir ona güveniyor. Allah korusun bir savaş olur mu Bir savaş oluyor böyle, bir göç olur böyle. Hepsi gider de bunlara. Yani bir önümüz karanlık, bunu göremiyor mu Hatta bazı evliye melân gösterir bazı sırları. Hepsi mi bazı sırları gösterir bazı evliyalara? Bir gün. Bir evliyanın biri yerden giderken yanında bir karşıda varmış arkadaşlarından. tabi evlenin kalbi keşfi açık. Ben onu göstermiş. Köyde düğüm almış köyde. Bu evli olan bakıyor. Üç tane genç kız giyinmişler. Neşeli neşeli böyle gülüyorlar, konuşuyorlar. Çok neşeli neşeli. Oradan geçiyorlar. Bu evli olanlara bakıyor ağlama başlıyor. Soru olur. Niye alıyorsun? Ah! Rabbim bunlara bana geleceğini gösteriyor şu anda. Şu mavili var ya onun durumu çok kötü ileride böyle. Yaşlanacak. iki büktüm olacak. Ayak tutmayacak. Gözü görmeyecek tip kakılacak. Öbüründe mezarını gördüm. Hayatın mezarını gördüm. Yılanlar onu sarmışlar. O ısırırken gördüğüm yıllar bu mu orada böyle? İşte يَعْلَمَا مَا اَد۪يهِمْ mu? Hangi Allah biliyor, ölümümüzde ne günler var böyle. Yani dünya mı? Hayır, kabir böyle. Şimdi nerede nasıl ölçecek insan böyle? Ölüm. Ölümün de sebebi var böyle. Şimdi öyle insan var ki artık yere çıptan basamaz böyle. Titizdir. Çok temizdir böyle. Uh -huh. Bir giydin tekrar giyemez. O kadar titiz bir kişi Allah korusun kışın yağışlı havada çamurlu havada bir kazı olur. Tabi kazası olmuştur efendim. Araba çarp olur. Arabadan fırlar böyle şeye. Ölür de orada. Bedene çamurlara, yağmur altına kalır o adam. Ölüm böyle çarp olur. Ne zaman ölecek? Nasıl ölecek? Sonra insanın gömüleceği yer o da belirli. O da. O da İç nereye gömülecek? Kabirde ne olacak? İnsanın ne olacak? Kabrinde hali olacak. Azabım var, rahmetin var. Ve en sona gelelim. Eğer cennetiyse cennetindeki köşkü sarayı belirle. Allah'a katılmakta. <gülüyor> arkadan bıraktıkları da Ak ne bıraktı yani o alemin ne götürdü Akden ne bıraktı Evet yani işte namazı tam kılamadı mesela kazaya kaldım böyle kıldını oraya götürdü kılamadığını oraya götür Ne da Böylece bana kız oraya gönderdi işte gönderemedi. bir gün Deygamız evine bir bir koyun göndermiş kesip de koyun göndermiş Ayşe annemize. Deygamız <gülüyor> Arslan Ayşe Master Ayşe'e geldi, baktı bir koyun yatak tek bir budu duruyor, asmış tavanın çok buz dolabı, tavan asmış duruyor bu şekilde. Ne bu Ayşe sordu? Yarısı Allah bugün bir koyun göndermişleri de, ben de işte ona gönderdim, buna gönderdim bize bu kaldı. Mesela bu gitti, onlar kaldı. Oldu. Bu gitti, onlar kaldı. Bu gitti, yani bu gelecek, gidecek dünyada böyle. Onlar kaldı anlayamadır. Yani gerçekten oraya gönderilen insanın gerçek malı o. Yatırım oraya yapılan yatırım. Tabi buradan bu şekilde. Bugün Yunan-i Büyük bir bir Eylül'den kendisi. Bir cami oramış yolda giderken iki namazına. Namazına çıkmış, oturmuş cami önünde. O köyden yoksul bir kimse geliyor. Yani gerçekten yoksulmuş lan be. İkias abimmiş. Cemaat ben duruyorum biliyorsunuz diyor. çok köyümüze aç. Ben Allah'a bir şey yapma böyle. Şeyin Lillah. Biri bir çıkar bir para veriyor. Aliye dua et, bir de para bağama et, iş i̇şte para et, ne kadar bir şart koşuyor böylece. öylece? Haziran'de Ceviye de bir avşar paramış, müş para, tek bir para olmuş böyle. Bütün sebep o ama o kadar sebep tek para falan. Çıkart veriyor, verirken de Allah sen razı olsun, Allah cihetine koşsun. Hep fakir dua ediyor membrekken bu şekilde. İşte gördün mü şaşırıyorlar? İbrahim ne yapıyorsun sen ben? Bak para veriyorsun, o sana da versin. Yok, yok, ben ödeme gereğimdir diye. Eğer o şu anda buraya gelmeseydi bu peynirimle kalır. Öürsen bırak acaba bir şeyi yapabilirim. Allah razı olsun, buraya geldi. Bu bir posta diyor bak, posta vereceğim. Aldı paramı diyor, hadi götürüp bedava bitir bunlara belediye. Bu posta bunları belebilir. Yani bak açısı farklı olmak. Bak, işte farklı böyle o der böyle. Buraya gönderme Velâ yuhitü bişey'in ilme mâşâallah. Velâ yuhitü bişey'in ilme mâşâallah. Velâ yuhituna irat etme, Kavrama, bilme. Bir şeyin min ilmihi, bir şeyin. Burada temin var. Killet şeklinde bunu azık için bela. Onun ilmiyi min de tebziye. Al ilminden bazısının bir kısmını bir insana bilemezler. İlmi ilahi ilmelayı mıdır? Allah ilmi dedi Şahı. Gerçekten beyin çatla mıdır onlar? Çatla böyle. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Kızıraslan gitti. Ondan faydalanıktı. Musa Aleyhisselam peygamberken tabi onun ilmi başka, Kızıraslan başka. Yani ikisinin de ilmi başka mıdır örnekte? Kızıraslan dedi ilim var dedi onu Bir gemi bindiler. Bunlar gemideyken bir kuş suya kondu, sudan çıktı, geminin direne kondu. Konunca direne, kuşun gagasından bir damla suya düştü, gagasından. Sudan çıktı işin böyle şey. Falan kızarsam, Ya Musa, bak senin ilimle toplasak ya da böylece, bu kadar böylece. Yani Allah'a eminim işte dera derin, deniz derin derin derdi. ki bu etmez böylece. Musa Aleyhisselam bir kelimullah. Kız Aleyhisselam ilmi var. Yapmaz böyle şey böyle. Allah'ın ilmeden bir şey öğrenmek illa bir maşa'e Allah dilediği kadar verir kuluna. Sırlı açılır ahli gelince. Ve çağımızda ilim gerçekten bilim teknoloji bize göre Artık baş döndürücü böyle hızla gidiyor. Yani hiç şey mi insanın peşine gidemiyorlar böyle. Bu şekilde böylece. Ama Allah katla bunlar yani sıfır bar, bar, milyarlara lira Allah'a katla. Yani işte atımı çatıltmışlar, yani şu olmuş diye, atım enerjisi, atom bombası bunlar bunlara böylece. Önce atımı yaratan kim? Yaratan kim? Yaratan e bakmıştı atom atım alimler. Bir zamanla bu yavaş tabi gelişiyor bu. Atomda en şeyi uranium atomu. Şeye fazla böyle içindeki noktaları fazla böylece. Bakın işlen çok noktan varmış işte bunu böyle. Yani enerji yüklü fazla. Buna dışarıdan bir tane noktan daha virüldür. Çünkü çaltlayıp iflas eden noktalar var. Orada atomuz bundan bundan bular böylece. Ama o atomu yaratan kim? Ona nötronları veren kim? Ona protonları veren kim? Yardın kim bunlara? Demek ki insanların ilimleri Allah izin verdiği ölçüde zamanı gelince olur. Mesela savaş olacak İsrail Müslüman arasında adı şerif var, adı şerif, buhar adı şerif, daha başka kitabın adı şerif var. Savaş olacak böyle. Hatta bu soru olmadan kaber kopmaz böyle şey. Bak, kopmaz böyle şey. Dediğim bunu şöyle zamanlar, Yahudilerin yurdu yok zamanlar, dağılmasa dünyada, Kürsü Sahim al olmuşlardı al, böyle şey. Demek ki zaman gelecek, yahut or toplantıca Kuruş Kürsü toplantıca böyle, savaş olacak şey böyle. Adı geçen şu az bir ilginç çekici bizim işin bir işin bakın Bir Yahudi taşla kastan saklamasın. Aksatlasın, haber verecek. Ya Müslüman, burada yağdı verecek diyecek böyle. Tabi, taş insanlar Demek ki o gün öyle bir teklif olacak ki Müslümanlar da Müslümanlar da görecek mi Demek böyle. Teknoloji geçecek böyle. böyle. Şimdi mesela tektronik şu anda Avrupa'da, Amerika'da, bilim teknoloji üstün var, dünyada görecek. Ama orada kalmaz. Verem Allah mülkünün diye ne verem Verem vermem ben bir alır bir verir veririm o alır verem verem verem alır verir yani zaman gelince bir teknoloji Müslümanlar mal olacak Mustafa Ağa olacak, olacak. geçecek Müslümanlar geçecek bunları hele Afrika Afrika mesela Mustafa yani ileride işi var Afrika'da enerji güneşin acar güneş enerjisi diyamda yaz-kış var mıdır Afrika'da mı? <Sessizlik> Vesiâ kürsü yüz samâvâti vel ard. kürsü kürsî yuh. Vesiâ genişlik kapladı. İhâte-i şehirdi. Kürsî Allah'ın celi kürsüsü kapladı. Es-samâvâti vel gökleri ve yeri kapladı ihâte-i şehirdi kürsü. En büyük varlık arşı âle, arş, arş azimdir en büyük varlık her şeyi yatağı çeviren arş-ı alem böyle. Arşale, beyni. insanlar böyle. İnsan da alemiz sakirdir insanlara. Küçük alem deniyor. İnsan da arş beynidir. Beynidir böyle. İki aylü alem. Alem-i ulvi, yüce alem. alim i süflü, aşağı alem böyle. İnsan iki aylı böyle. İnsanın belde yukarısı alem süflüdür böyle kalpte burada, göğüs burada, yataklar burada, beyin yukarıda. Alemin süfri beden aşağısı. Böyle. Aşağı ki alemde böyle. orada böyle. O yüzden beden aşağısı sol ayı kullanılır, yukarı sağa kullanılır. Böyle. En büyük varlık arşi âle, arşi azam böyle. Her şeyi yada kaplamıştır böyle. O beyin orada böyle. Oradan göndendirilir böyle. Oradan göndendirilir, o yada İnsanla yönetilen beyindir, Beyin insan böyle. Nasıl? Sinir sistemiyle. mutlunda. Sinir sistemile hemen merkezden idare edilir, o sinir organ idare edecek belli. Şey. Arşik emir de melekler vasıtasıyla, yani sinir yerine melekler vasıtasıyla böyle melekler vardır, yönetirler belli. Şey Allah emret bir anda arşik emir vakti geldi mi? Melekler vasıtasıyla yani sinir sistemi gibi belli. Yani yönetirler. Bir de bunun dışında kürsü var. Kürsüye bir varlık var böylece. Kürsü buna bir anlamı mecazi bir de gerçek anlamı var. Hakiki deniyor böyle. Mu'an anlamı mecaz anlamına göre Allah'ın gücü azameti kudret anlamına geliyor böyle. Hakiki anlamına göre bir madde olmuş oluyor. Kürsü. Bu kürsü bütün götürü kuşatıyor. Şey, kuşatıyor böylece, kürsü. Büyük nezle mazetiyle soruldu zamanlar kürsü büyüktü yanında yedikar gökler çöldeki bir yüzük kalır kalır böyle halka kalır belli bir çölde bir yüzük düşmüş bunu bulmaz konum çölde Bir müsahhara da böylece yani o kadar büyük kürsü ve büyük kürsü dikkat gökler kolay hemen semavat sema semavat yedikar gökler çok kolay dile ama kadar büyük bunlar? Ee, bir güneşin, diyor, düşünüyorum. güneşin büyüktüğü, güneş muhtemelen. Büyüktüğü güneşin böyle. Önce enerji. Enerji böyle. Her saniye 4 milyon ton enerji sıçrıyor saçını. Her saniye 4 milyon ton enerji tabii ki Dünyaya geliyor enerji. Tabii. Böyle şey. Ama ölçüyle ee, biraz daha fazla olsun hayat durur dünyada. Bilim temsil edip durur dünyada. Bunun yıldızlar... ...Galaştiler böyle. Işığı bize gelmeyen yıldızlar var böyle. O kadar büyük alem... ...büyük, büyük, büyük, büyük... ...böyleyecek. Şey. Her bir hareket halinde, hep hareket halinde böyle. Şey. Dünya dönüyor... ...kendi Güneş etrafında. Güneş, Galaştilerin merkezi etrafına dönüyor. Galaştilerin başlığına dönüyorlar... ...merkezine dönüyorlar. O kadar muazzam... ...büyük varlıklar... Arada, hızlı bunlar böyle. Bir merkezde böyle değil mi anlamda? Dönüş halinde. Nasıl dünyanın bir daha dönüşte gece günüz oluyorsa gerçekte kıyametiyle kopacak muhtemelen böyle. Yani bunların bir devranı var. Bunların bir yörüngesi var. Bütün galakçıların böyle. Herkeste. Bu bir devran olacak böyle. O devranı tamamlandı zaten kopuşatır, kopuşatırmış. Ama o hesabı bilmiyor hesabı bilmiyor böylece. Şimdi bu kadar büyük alem artık tabii ki girmiyor da ışık yılına giriyor. ışık yılına giriyor böyle. Yüz bin bin milyon bin milyar artık ışık yılına geliyor böyle. İşte bu kadar büyük muazzam büyük büyük alem böyle. Büyük alem böylece. Kürsü her işine iade ediyor böyle. Iade ediyor. Vela yevdü kibzüm var. Bundan yönetmek kolay mı peki? Bu kadar alim yönetmek, Allah'tan yani neşin. Işte. Kolay mı böyle. Şimdi öyle insan var mesela, iki adet iş yeri var, ayrı bir şehirde ama, yine filan yerde, filan başka bir şehirde. Ki zamanı bun oluyor artık böyle. Yani günümüzde bilgisayar var, internet ortamı var, telefonlar var, şunlar, bunlar, var, bu şekilde var böylece. Ama üç beş işi fazla oldu mu artık beyin bunalık için böyle. Çaktıyor beyni bir şekilde. Şunu kapatayım, bunu kapatayım diye. Bakın muhtemelen Mevla bunlar yönetiyor bunlara. Her yıldızın hareket dönüşü. Oradaki teknoloji, bilim enerjinin meydana gelmesi. Yürücü atomu, helimi dönüşüyor. Orada enerji oluyor. Dert düşün benleşiyor, herim düşünmüş böyle. Falasta enerji çıkıyor onlardan böyle. Bütün onları yöneten, yönlendiren Mevla'm böylece. Güç mü, velayeti, hıfzı mı? Allah bu güç gel onları koruması. Hıfzı hıma, hıma 2. Te Değişti anlamına geliyor. Gökte yere korur Allah güç gelmiyor. onları. Yönlendirmiştir böylece. böylece. Yani bu kadar insanlar, bu uçan kuşlar, o kadar balıklar var bayağı. o kadar muhalif aktar, karınçalar var, karıncalar mikroplar, yürüşler. O canlı varlık. Her mikrobun da ağzı var, bilisi var, sinir sistemi var, üreme organı var. Bakın. Yani Allah aşkına muhtemeler. Azamet ilaye bakın mesela. O kadar <gülüyor> mikroplar artı sayısız tabi, tamam Allah bilir Biz de sayısız bunlar bu kadar. Küçük mikropların da onların da ağızı var, ağız onların böyle. şey. Onların sinir sistemi var, o da yiyor. Yürüme organları da var, yürüyorlar, eşleniyorlar. Ve buna, buna doğum yapıyorlar böyle, yumurta yener bunlar böyle. Çoğuluyor bunlar ama böyle. Bu kadar karınçlar, kuşlar, kurtlar, çeşitli hayvanlar, bitkiler. Böyle. Etkiler, süt dünyada bunlar böyle. denizler gibi bakayım o denizlere böyle. Böyledeki cisimler o kadar ervah var, ruhlar var bir de ruhu alemi var. Dünyada gelmeyenler var. Bir de berzah alemi var. Bir de var buradan böyle. Berzah aleminde o kadar peygamberler orada. Kim bile kaç milyar evliya var böyle. O insanlar var böyle. Bu aleminde, kabirlerinde bunlar. Onlar kabirleri, onların evleri gibi. Bazen bakıyorum akşam üzeri, giderken yolda dikkatimi çekiyor böyle, evlere bakıyorum şöyle. Her evde üçlü köyüne bakıyorum. Böyle. Üçlü dönemde böyle. Her evde bir aile var. Böyle. Yani çalışmış, ev bir şey getirmiş. Hanım bunu pişirmiş. Yani Sofi hazırlıyor. Türüstüleri bekliyorlar böylece. Her evde bir aile yapısı, bir düzen var. Bir rızık gidiyor her eve gidiyor benim. Onun gibi mezar da böyle bir mezar da böyle şey. Tabi ev derken her ev bir değil ama bazı evler bastırık, çökük, ahşap, işte camı kırık, çatısından yağmur damlar, kemde kırıktır, sobası düzeni yanmaz, geri çevirir, duman toz duman olur. Bir de çok komik evler de var dünyada böyle. Mezar o da bunun gibi. Vardır, bunun gibi bir de orada ahir zenginliği var, ahir zenginliği var böyle Kimin mezarı? Konforlu mezar? O ahri zengin an böyle. Konforlu mezarı böyle. Kazanmış buna böyle, cenk başlıyor böyle şey. Birbürü azap çekiyor burada böyle, azap çekiyor. Mevla hepsini görüyor, biliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Yani bir zerre başıboş değil, bir balık yerinden ayrılamıyor, ayrılamıyor. Denizde yaşaması yerine balık tatlı suya gelemiyordu bak böyle, gelen gelemiyor böyle. Kıyıda yaşamak gereken balık fazla açılamıyor böyle. Dengisi bozuluyor. Böyle. Dengisi bozuluyor hemen kaşı yene gelemez. Karşı yene gelir böyle. Şu alem böyle, bu kadar varlıklar. bunlar böyle. Vela yevdü hırsıma bunları yönetme Allah güç değil. Yani. Güç de onlar. Yani. Ve hüvel aliy azim. Allah cilaliyyü e çok yüce yüce yüce Mevlam böyle. yüceli her açıdan yüce. El azim de azaman sahibi, güç kuda sahibi Mevlamız böylece. Her şeyin gücü yetiyor. Azaman sahibidir. Bu Allah'ın bu gücü karşısında bir de kendine bakacak. Şu alemi yaratan, yoktan var eden, yeri büyüyor, cenneti, cehennemi, arşı, ferşi, melekleri, ruhları Tüm bunların yaratan... Bir de yaratığı bırakmayan, başı bırakmayan böyle. Yaratığı, yaratan, tam bir destitülü altında tutan bunları. Bir denge düzen içerisinde şey tutan bunları efendim. Şey. Denge kanunu koymuş şey. efendim. Yani, efendim çekimde, kimyolar, fizikte, biyolojide... ...öreme kanun değil, sizler dersem efendim şey, Bir kanun var ama, bunu koyan Allah var. Bunları. Bu kanun koyucusu var ama efendim şey. efendim. Kendi bu kanunlar efendim şey Her şey bir kurala bağlı bunlar efendim bütün hayatını yönete yönlendiren ve tam bir egeme hükmüran. Egeme hükmem belaca. Levy mafis samvadır. Tam egeme hükmüran böyle. her Herzer üzerinde böyle. her herzer üzerinde tam hükmem bela belaca. Allah mevlamız El Ali'yi çok yüce yücedir bela. Her şeyleri azamet saydırır mevlam. Her şeyi gücü yeter, her şeyi mevlam bilir her şeyi işitir, her şeyi duyar. Zaten böyle olmasa göremezdi Her şeyi görecek, görecek mutlaka. Her şeyi görecek Her şeyi görecek Biz mesela bize Allah bizi göz vermiş böyle. Ama bizim gözümüz o kadar sınırlı ki, o kadar kısıtlı ki bizim gözümüz o kadar kısıtlı böyle. Uzağı seçemiyor böyle. Önümüze bir perde geliyor, duvar geliyor, arkasını göremiyoruz. Örneğin mezar gidiyoruz kabristana, ziyarete gidiyoruz. Evet, yatağımızda yakınımız yatıyor mezarda. Gidiyoruz ona ama görüp konuşamıyoruz onlar? Yani o kadar sırrı bizim kısmımız şeyin böylece. Yüce Mevlam hepsi böyle Mevlam görüyor, biliyor, yönetiyor. Ona bu haşer güç gelmiyor böyle. Yani diğer kişi yönetiyor gibi, buna yönetimi Mevlam böyle şey. Bu Ayet-i Günümüzde çok ben tabi duyduğu için e, cinler diye bir varlık var. Yani, cin suresi var Kuran-ı Kerim'de. Cin diye bir varlık var. Onların yarattığı için maddeleri de dünyadan yaratılırlar böyle. Isıdan yaratılır. Enerji yaratılır bundan böylece. Yani, Renksiz olduğu için onları göremiyoruz. Göremiyorduk böyle. Mesela havada gazlar var. Ama göremiyoruz mesela ama bazen hava insan şarpıyor. Kızı geliyor, fırtına oluyor. İnsanlar devriliyor, ağaç devriliyor hava bazen böylece. Hava şabir, iki insan şarpıyor bak. Bu olabiliyor o zaman falan. insan ağaçlaşa. Ama başı değil ama. Ya orada var. Orbi zamanlar böyle. Şimdi müteahhemler bunu kısa kesip bir konuyor. Bir kimseye eğer cinler Üzerine avanslar kişiyi, yani da Musa, Oma deneyi böyle, cinler, gizat etseri böyle, kişiyi böylece. Şimdi her hastalığın belli bir ortamı gerekiyor ortam böylece. Hatta mülk soptan gelişmesi ortama bağlı, mülk soptan böyle. Bir mülk ortam bulamadığı mülk yaşamıyor böyle. Ödür kendini böyle böylece. Hasta buna göredir. Böyle. Şimdi öyle insanlar vardır ki İçe fazla kapanık. işe fazla kapanık böyle. Toplumdan kopuk. Ümürsüz. Hayalperest. Karamsar. Her şeyi gözüne büyütür. Çok aşırı duyarlı. İşte cinlerinde tam aradığı kişi bunlar muhtemelen. Bunlar böyle şey. Mesela bir kişi sarışınsa o kişi çabuk grip nezle oluyor muhtemelen aslında ben şeyi vadet ben şey. Bu gibi eğer bir kimse işe kapanık fazla ülke her şeyi konuyu büyütüyor, evham yapıyor çok, dıştan kopursa cinler aradaki şey bu müteramdır. Cinler de hoşlanıyorlar. Yani bir cin, bir cin eğer bir insanın üzerine bir hakimiyet kurabilirse kişi o nasıl ama o nasıl kişiler böylece, o cin öbürlerine karşıya övünüyor. Kişi, ben ta avucum aldım böyle muhtemelen. Övünüyor muhtemelen karşıya böylece. Mesela insanlar da bazen kuşu seviyor insanı böylece. Kişi kuş tuttu mu sevse böyle, kişi o şekilde böylece böyle. Şimdi öncelikle muhteremler, cinler öbür insana gelirler kişi çok atılgan, konuşkan, topluma tam sosyokratevişim var. İçine bir gelemez lan böyle. Bir şey yapamaz lan böyle. Sonuçta giremez bunlara herhalde. Şimdi neye gerekiyor? Eğer bir kişi cinler musad olmuşlarsa ta korkuturlar. Aklına biraz denge bozarlar. O dengeyi bozarlar. Mesela yürüköne birden bir bir, bir loğan öne çık göründü böyle. Bir şey öne göründü birden korkar bir şey yapar. Böyle bir hasta bir şey yok orada böylece. Bunu öyle göründür. Uykusunu bozarlar, sinirlerini bozarlar, Uykusunu kaçırırlar, evham yapmaya başlar. Böyle aklına dengesi bozulduğumu. Oysa tam bunu cinler görme başlar bu kişi. Yani cinler görmeye başlar. Cinler bunu onlarlar belirtir bana. Sanki el kaldı, vurur yaparlar. Bu sakınlı birden bire. Yolda giderken böyle birden sakınır böyle bu. Ne oluyor? İşte biri bana el kaldırdı. Buşak, bu şafı vallahi ki işte ben kalkarlar böylece yapmak kalkarlar. Ne gerekiyor? En kesime, en güç ayete kürsümasında karşıtı. Hadi kürsüye. Yalnız bunu okumakla birlikte kişi biraz da kendini toplumu açması gerekiyor ama yani, yani kişi yani hasta bir kişi hastalık yapan o ortamdan çıkmayınca ilaçla kurtulmaz kişi Ne gerekiyor? Kişi yalnız bir kalmayacak, karanlığa kalmayacak. Cinlere karanlığı severler. Yaptırma kaşar anlamında mı? Kaşarlar cinler belki. Karanlığı severler. Bir de düşünmemek gerekiyor. Eğer kişi cinlere be düşünürse devamlı aklına getirirse, hayaline getirirse, o zaman hayaline canlıdır bunlar. Hayaller. Zaten cinler bu göz görmez, hayal görür. Hayal böyle. İnsanın beyninde beyim ve hayal duyguları var. İki duygu var. akıl dışında. Hayal duygusu o görür bunlara Hatta cinlere gören bir kimse ve açık gören kişi, kimse böylece, gözünü kapasın yine görür muhtemelen. Gözünün sülü kapasın yine içine görür. Üzerine bir yorulan batı yine görür. Neden bu göz görmeyeceğini muhtemelen? O yüzden hayali görür onların bize. Hayali, hayali vardır. Hayır görüyor bunları, böyle, görüyor bunları. Demek ki bunları tavsiye edelim bunlara muhtemelen böyle. Yani duyduğunuz zaman bunlara böylece en kesilen bunlar ayet-i kürsü. Ama kendi okuması gerekiyor. Düşünce okuma olmaz böyle. O, o yağlı boyaya benzer, düşenek sürmeye benzer böyle. Kendi okuyacak ayet-i kürsüyü. E, tabi bir de iyi bilmesi gerekiyor. Yani okuması, düşme olması gerekiyor. Anla bozulmaz için. Okumlu zamanlar Ha yani cinler buna kızar. Okumak istemez cinler belki böyle şey. Yani üzerine üç müderle şapka kenesi okumamak için uğraşıyorlar. Ama okusun mu? Derler. Kendini sıksın kenesini, sesle okusun böyle. Okus, okusun bu şekilde. Onun cinlerden kaçarlamadı. Kaçar bunlar böyle. Kaşarlar, İle tane Fatiha.